Çocuklayıp geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim İstanbul'dan Burç Efem stüdyolarından hepinize selam ve merhaba sözlerimizle bugünkü programımıza başlamak istiyoruz. Çocuk deyip geçmeyin isimli programdasınız. Programımız salı ve çarşamba günleri saat 11 ile 12 arasında Burç efendi e, sizlerin evlerine, araçlarınıza ve nerede dinliyorsanız oralara misafir olmaya çalışıyor. Çocuk deyip geçmeyin isimli programda çocuk merkezli olarak yaşanılan problemleri ele almaya çalışıyoruz. Canlı yayın telefonlarıyla sorularınızı dinleyerek sorularınızı birlikte çözmeye çalışıyoruz. E-maillerle gönderdiğiniz soruları veya SMS ile gönderdiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. İnteraktif bir programımız oluyor. Siz söylüyorsunuz zaman geliyor, zaman geliyor, ben söylüyorum. Efendim ben canlı yayın için telefon numaralarını vereyim, telefon numarasını vereyim. Arkasından e-mail veya SMS ile bize nasıl ulaşacaklarınızı belirteyim. Daha sonra da çocuklarımızın dünyasına yine derin bir yolculuk yapmaya çıkalım. E, canlı yayın için bizi arayabileceğiniz telefon numarası... 0-216-524-93-93 numaralı telefondayız. 0-216-524-93-93 numaralı telefonda canlı yayında sorularınızı iletebilirsiniz. Efendim eğer şu anda cep telefonunuz hemen yanınızdaysa çocuklarınız hakkında soracağınız sorular var ise yapacağınız şey çok basit cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz hanesine giriyorsunuz, burç yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra e, sorunuzu yazıyorsunuz. Daha sonra hangi operatörü kullanırsanız kullanın, kullanıyor olursanız olun. 3077 numaraya eğer SMS'inizi gönderirseniz şu anda önümde bulunan bilgisayara o mesajınız düşecek. Eğer internetten dinliyoryseniz, yurt dışından dinliyorsanız, ki yurt dışından dinleyen dinleyicilerimizin sayısının hayli çoğunlukta, yoğunlukta olduğunu burada hemen ifade edeyim. Her birisine de teker teker selamımı iletmeye çalışayım. Efendim eğer internetten dinliyor iseniz e-mail adresimizi verelim. Şu anda biraz sonra okuyacağımız e-mailler gibi sizler de e-mail gönderebilirsiniz. E-mail adresimiz burçfm@burçfm.com.tr tabi. Ç harfi yok e-mail gönderirken burcfm, burcfm .com Efendim çocuk deyip geçmeyin başlıyor. Efendim geçtiğimiz hafta çocukları dinlemek, çocukları, çocuklarla empati kurabilmenin öneminden bahsetmiştik. Aslında Annelik dediğimiz şey yahut da babalık dediğimiz şey insanın hissedebilme kabiliyetinin artmasından başka bir şey değil. Yani eğer başarılı bir annelik sergilemek istiyorsak hissedebilme kabiliyetimizin de yeteneğimizin de artmış olması lazım. Tabi annelik babalık yaparken biz dünlerin çocuklarıyız ve bugünlerin anne babalarıyız. Dolayısıyla dünkü çocukluğumuz ile bugünkü yetişkinliğimiz arasında geçen bir hayat hikayemiz var. Maalesef bu hayat hikayemiz özellikle Türkiye şartları içerisinde ve özellikle şu andaki yanlış bilinen bir pedagojik atmosfer içerisinde hissedebilme yeteneğimiz ta çocukluk yıllarından itibaren yavaş yavaş elimizden alınıyor. Aslında insanı eğer ee, savunmak zorunda bırakmasak bir takım şeylerini ta çocukluk yıllarından itibaren habire terslemesek, çaresizleştirmesek, onun e, benliğine saldırıda bulunulmamış olsa çocuk doğal seyri içerisinde yetişkinliğe doğru emin adımlarla yürüyor olmuş olsa hissedebilme kabiliyetine yani karşısındakine empati kurabilme, karşısındakini anlayabilme kabiliyetine zarar vermemiş olsak o çocuk bugün anne baba olduğu zaman kendi çocuğunu da hissedebilme, çocuğunun ne söylediğini çok iyi anlayabilme, çocuğuyla etkileşimi çok iyi kurabilme kabiliyetine de sahip olur. Dolayısıyla aslında biz bugün çocuklarımızla yaşadığımız birçok problemin temelinde kendi hissedebilme kabiliyetlerimizin, yeteneklerimizin kendi çocukluk yıllarımızdan itibaren Elimizden alınmış olmasına e, Alınmış olmasından Kaynaklandığını da bilmeliyiz Bugün geçtiğimiz hafta Değindiğimiz konuları devam ettirerek Çocuk tanımayla alakalı Başlattığımız konuları devam ettirerek Çocukla kurulacak iletişimde anne babaların Üç aşamalı olarak Çocuklarını nasıl Anlayabileceklerini Nasıl hissedebileceklerini Değinmeye çalışacağız Reklam alamıza kadar daha sonra da Gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışacağız veya canlı yayın için telefonlarınız olursa canlı yayın telefonlarınıza cevap vermeye çalışacağız. Şimdi çocukla kurulacak iletişimde veya parantez içerisinde insan iletişiminin üç adımı vardır, üç aşaması vardır. Bunlardan bir tanesi dinleyen kişinin, irtibatta olan kişinin, iletişim içerisinde bulunan kişinin karşı tarafa bakarak... Ne söylüyor kısmını ilk önce anlayabilmesi lazım. Ne söylüyor iletişimi bu birinci aşamadır. Yani karşınızdaki kişi size kelimelerle bir mesaj iletiyor. O ilettiği mesajın ne söylüyor olduğu kısmını anlayabilmeniz lazım. Bu en basit seviyede, en ruhsuz seviyede, en hissedilemeyen seviyede kurulan bir iletişimdir. Mekaniktir iletişim. Ne söylüyor ona göre cevap verilir. Ne söylüyor ona göre cevap veriliyor. Halbuki hiçbir iletişim yoktur ki söylenilen mesajın arkasında başka bir şey daha ifade etmiyor olsun. Ki biz buna iletilen mesajın ikinci aşaması diyoruz. İkinci basamağı diyoruz. Yani çocuk ne söylüyordan daha ziyade ne söylemek istiyor kısmı iletişim aşamasının Annelik sanatının veya babalık sanatının ikinci aşamasıdır. Bunu şöyle e, belki örneklendirirsek daha iyi anlatabiliriz. Kişinin ne söylediği ile ne söylemek istediği arasında e, zaman zaman çok ciddi farklılıklar olur. Eğer siz ne söylediğine takılır kalırsanız iletişim kazasına neden olabilir. Örneğin daha iyi anlaşılması için iki yetişkinden örnek verelim. Karı koca arasında bir tartışma var. E, kadıncağız e, işte o duygusal atmosferi içerisinde eşine bağırıyor, çağırıyor. Defol git diyor seni evde görmek istemiyorum diyor. Seni gözüm görmek istemesin. Çık dışarı diyor sevdiği kocasına. Ve eşi de peki o zaman diyor çıkıyor gidiyor. Şimdi kadıncağız bu sefer iyice sinirleniyor. Nereye gidiyorsun diye bağırıyor bu sefer ikinci sefer. E, çık git dedin onun için çıkıyorum gidiyorum. Yani şimdi bu kadıncağızın düştüğü durumu görür müsünüz? Aslında ağzından çıkan şey ne söylediği kısmı önemli değil. Çık git diyor. Aslında ne söylemek istiyor? Gitme. Gitme. Eğer siz gider iseniz yani sadece söylediği kısma takılır kalır iseniz o takdirde iletişim kazası e, ciddi bir sorun olmaya başlar. Sen beni hiç anlamayan nasıl bir adamsın şekline dönüşmeye başlar. Halbuki senin söylediğini anladım Diyecek durumdasınız siz o, o durumda. Öyleyse çocukla kurulacak iletişimde de çocuğun ne söylediğinden daha ziyade derin bir empatik iletişimde ikinci aşama çok daha önemli. Ne söylemek istiyor çocuk kelimelerden bağımsız olarak? Ne söylemek istiyor? Biraz sonra mesajları okuduğumuzda o mesajların içerisinde de anne babaların gönderdiği mesajlarının içerisinde de çocuklarıyla yaşadıkları problemlerde çocuğun ne söylediğine takılınmış kalılmış ama ne söylemek istediği kısmı tam anlaşılmadığı için anne feryat ediyor bu çocuk niye böyle diye. Peki iletişimin üçüncü aşamasında daha derin bir iletişimde ne vardır diye baktığımızda da Orada da karşımıza şu çıkıyor. Çocuk neyi söyleyemiyor? Yani birinci aşamada ne söylüyor? İletişimin daha derin anlamıyla hissedilerek yapılan iletişimde yetişkin ne söylemek istiyor'a bakıyor. Üçüncü aşamasındaysa neyi söyleyemiyor Veyi veya neyi söylemiyor? Evet çocuklarla kurulacak iletişimde bu üç aşama eğer anne baba tarafından içselleştirilmemiş ise eğer anne baba tarafından hayatın bir parçası gibi çocukla bu şekliyle iletişim kurulamıyor ise o takdirde çocukla e, kurulacak diyaloglarda çatışmalar çıkabilir bunu tam tersi olarak da düşünmemiz lazım yani çok defa anne baba çocuğuna söylediği şey ne söylediği kısmı aslında söylemek istediği şey değildir nasıl bir örnek verelim Örneğin çocuk mutfağa geldi, siz mutfaktasınız, işlerinizi yapıyorsunuz, çocuk sizi rahatsız ediyor, sizi rahatsız ediyor ee, ve siz ona diyorsunuz ki işte rahatsızlığınızı ifade etmek için, çık odadan diyorsunuz, çık mutfaktan, seni sevmiyorum artık, beni çok rahatsız ediyorsun. Seni sevmiyorum artık. Söylediğiniz şey bu. Çocuk da acaba sizle kurduğu iletişimde sizin ne söylemek istediğiniz kısmını anlayabilir mi? İşte biz buna Hazır bulunuşluk seviyesi diyoruz. Yani çocuğun hazır bulunuşluk seviyesi sizin seviyeniz kadar değil ise o takdirde sizle kuracağı iletişim birinci aşamada birinci basamakta kalma ihtimali çok yüksek. Yani sizin ne söylediğinize takılır çocuk. Sonra içeri gitse odasına çekilse ve ağlamaya başlasa sizin de içeride vicdanınız titrese bu çocuk nereye gitti diye baktınız ki yatağın üstüne yatmış ve ağlıyor. Sorsanız niye ağlıyorsun oğlum? Çünkü sen beni sevmiyorsun. Çünkü çocuk o ikinci aşamaya geçmesi sizinki kadar kolay olmayabilir. Dolayısıyla çocukla kurulacak iletişimde veya eşler arasındaki iletişimde önemli değil. Bu üç basamak acaba hangi seviyede anlaşılıyor karşılıklı olarak buna çok iyi dikkat etmek lazım. Artı bir yetişkin olarak da çocuğun söylediği şey... Acaba söylemek istediği şey mi? Yahut da söyleyemediği bir şey sizin tarafınızdan algılanıyor mu? Bu oldukça önemli bir konu. Çocuk ile kurulacak iletişimde. Efendim şimdi gönderdiğiniz mesajlara da hemen yer vermek istiyorum. Çünkü konuyu değinmişken hemen sizin mesajlarınızda da destekleyerek gidersek galiba birazcık daha net anlaşılmış olur. Ee, i̇lk mesajımızı Uzunca da bir mesaj, e, e-mail ile gönderilmiş olan bir mesajını, e, mesajı okumak istiyorum. E, e-mail mesajını okumak istiyorum. E, efendim şöyle başlıyor. Takip etmeye çalışalım. Bir annenin çocuğuyla yaşadığı problem. Hayırlı günler Adem Bey. Benim 9 yaşında bir oğlum, 3 yaşında bir kızım var. Çalışan bir anneyim. Yaşadığım bir olayı anlatıp yardım istiyorum sizden. Eşim bana bilgisayar aldı. Akşam eve getirip canım bu senin için dedi ve ben bir, bir buçuk saate kadar gelirim dedi ve çıktı. Ayrıntılı anlatmamın sebebi bu problemi o an yalnız çözmek zorunda kaldığım içindir. Daha sonra olay şöyle gelişti. Oğlum paketten bilgisayar çıkınca ben gayri ihtiyari Rabbim bu senden deyip teşekkür ederim sana dedim. Oğlum o anda Bağırmaya başladı. Oysa kendisinin de bilgisayarı var. Bağırmakla kalmayıp kendisini odaya kapattı. Söylediği cümleler şunlardı. ''O kadar dua ediyorum, dua ediyorum, Allah duamı kabul etmiyor.'' Çocuk içeride bağırıyor. ''İşe yaramayacaksan neden varsın ki?'' Allah'a sesleniyor. ''Peygamberler neden var ki o zaman?'' Anne parantez içerisinde üzüntümü tarif edemem hocam diye buraya not düşmüş. Biraz sakinleşince kapını açar mısın oğlum dedim. Beraber konuştuk. Seni anlamaya çalışıyorum dedim. Ama bana yardımcı olman lazım. Nasıl dedi. Ben de böyle bir tepki verdin. Anlayamadım dedim. Her şey bana karşı zaten dedi çocuk. Okulda da bütün kötü insanlar beni buluyor. Allah'a o kadar yalvarıyorum kötü çocukları ve mahallemdeki köpekleri karşıma çıkarma diye ama yine de çıkartıyor. Duamı kabul etmiyor Allah dedi. Konuştuğu şeylerin bilgisayar alımı ile ilgili olmadığını söyledim. Ama ben Rabbime teşekkür edince benim bütün dualarımı kabul oldu zannetti herhalde. Güzelce konuştuk. Bilgisayarı kurmamda yardım etti. ''Ve beraber bir şeyler yaparız, bilgisayarda değil mi anne?'' dedi. ''Tabii ki oğlum'' dedim. Mutlu bir şekilde yattı. Ertesi gün öğretmeni okuldan aradı ve hasta olduğunu söyledi oğlumun. Babası alıp bana getirdi. ''Nasılsın oğlum?'' dedim. ''Hastayım anne, her yeri ağrıyor'' dedi. Gelir gelmez bilgisayarı açtı ve onunla ilgilendi. ''Yemeğe çıkalım oğlum'' dedim. Yemeğe giderken yanımda olsun dedi bilgisayar galiba laptop herhalde ben taşırım dedi doğru olduğunu düşünmüyorum dedim bana güvenmiyorsun dedi doğru olduğunu düşünmüyorum dedim ha pardon galiba hasta olduğunu annesi söylüyor diyor ki hasta olduğunun doğru olduğunu düşünmüyorum dedim e, oğlu da ona bana güvenmiyorsun o zaman dedi. Şimdi anne soruyor. İktidar mücadelesi mi yapıyor oğlum? Ergenlik belirtilerimi bilemiyorum ama tamam götürelim dedim. Yemeğini yerken bilgisayarı açtı. İnsanlar hep bize bakıyor anne dedi ve kapattı. Yemekte laptop. İş yerine geldik. Bilgisayarı okula götürüp arkadaşlarıma gösterebilir miyim anne dedi. Okula götüremem ama evde görebilirler dedim. Öğleden sonra hiç gitmeyi istemediği halde hasta olduğu için kendi isteğiyle okula gitti. Fakat hediyeyi görünce böyle bir tepki vermesi beni çok üzdü. Sizi dinlediğim programlarınızda çocuk yaptığı şeyleri sizden öğreniyor dediniz. Fakat ne babası ne de ben hediye verilen insanlara böyle davranmayız. Ve genelde hediye alan değil de hediye et, etmeye çalışan insanlarız. İn İsyan eden insanlar da değiliz. Hocam hatamız nerede? Yardımcı olursanız sevinirim. Bu programda, bu arada programınızı eşimle de dinlet, eşime de dinletiyorum ve bu hafta ikinci istişare toplantımız var. Cuma günleri yapıyoruz. Akşamları ailece kitap okuyoruz. Bunlar 11 Kasım programınızı eşime dinlettikten sonra gerçekleşti. Allah razı olsun demiş dinleyicimiz. Efendim böylesi güzel bir mesajı gönderdiği için sabırla da yazdığı için ben dinleyicimize çok teşekkür ediyorum. Evet bir istişare başlatılmış evden gelecek mesaj kadar beni daha mutlu edebilecek hiçbir şey olamaz galiba şu anda gelen mesajlar arasında. Çok sevindim istişarenin ikinci haftası olmuş ve bir ailede istişare başlamış. Şimdi dönersek eğer çocuk ne söylüyor? Ne söylemek istiyor veya neyi söyleyemiyor? Bu kısmına bir bakmaya çalışalım. Şimdi anneye bir bilgisayar hediyesi geliyor baba tarafından. Ve baba anne teşekkür ederim Allah'ım diyor. Çocuk o sırada sinir krizleri geçiyor. Odaya gidiyor. Bu sefer de e, tabii çocuk olduğu için isyan değil ama yetişkin ağzından çıkmış olsa bir isyan kelimelere dökülmeye başlıyor. Benim duamı hiç kabul etmiyorsun Allah'ım. E, peygamberler neden var ki diyor. İşe yaramayacaksan neden var ki varsın ki diye soruyor ve annesiyle konuştuktan sonra çocuk ikna oluyor. Şimdi çocuğun söylediği şey acaba bir dikkat edelim. İçeriye girip bağırarak söylediği şey acaba gerçekten söylemek istediği şey mi yoksa bir emeline bir amacına ulaşmak için? Annesinin duygularını mı sömürüyor? Annesiyle bir iktidar mücadelesi mi yapıyor? Buna bakmak lazım. Şu mesajdan benim anladığım kadarıyla çocuk sadece annesiyle duygu sömürüsü yapıyor. Eğer çünkü çocuk gerçekten Allah'a karşı bir kırgınlık hissetmiş olsa, kendisine öğretilen Allah'a karşı bir kırgınlık hissedilmiş olsa. Çünkü burada çocuklara aktarılan inanç da çok önemli. Nasıl bir inanç aktarıyoruz bu da önemli. Eğer doğru şekliyle de aktarılmış olsa çocuk odasına gitmiş olsa odasında Allah'la eğer konuşacak olmuş olsa yatağın içerisine girer sessizce orada Allah'a söyleyeceklerini söyler. Halbuki çocuk bağırarak söylüyor. Neden bağırarak söylüyor? E, annem duysun diye söylüyor. Annesi duyduğunda ne olacak? Biliyor ki annesi inançlı bir hanımefendi. Annesinin geri geleceğini ve bilgisayarı kendisine teslim edeceğini biliyor. Burada ciddi bir kapı açılmış çocuk için annesini sömürme, annesini e, kullanabilme kapısı açılmış ve çocuk da bu kapıyı dini semboller kullanarak girmeye çalışıyor. Aman dikkat etmek lazım burada çocuk eğer dini kullanarak anneye ulaşmaya çalışıyor veya babaya ulaşmaya çalışıyorsa burada ciddi bir risk var demektir. Buraya baktığımızda çocuk isyan kelimeleri söylüyor. Ama asıl amacı isyan değil, söylemek istediği şey bilgisayarı bana ver anne. Evet, reklam arası geldi. Reklam arasından sonra diğer mesajlarımızla devam edeceğiz. Bu şefende çocuk diye geçmeyin devam edecek. Efendim tekrar merhaba. Saatlerimiz 11.36'yı gösteriyor 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimiz çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız çocuklarımızı konuşuyoruz çocuklarla yaşadığımız sıkıntıları konuşuyoruz efendim ben gönderdiğiniz mesajları okumaya devam ediyorum çok ilginç mesajlar var çok hoş mesajlar var ee, müsaade ederseniz onları okuyayım bu arada da mesajlarınız da gelmeye başladı onlara da hemen cevap vermeye çalışacağım İlginç mesajlardan bir tanesini e, şu anda elimde tutuyorum Kurban bayramı sırasında bayram öncesinde yaptığımız bir programla alakalıydı kurban psikolojisini anlatmaya çalışmıştık biz yani kurban kesmenin aslında insanın vahşi duygularını tatmin eden bir araç olmama ihtimalinin psikolojik açıdan bakıldığında olmama ihtimalinden bahsetmiştik. Eğer internetten programımızı dinlemek isteyen dinleyicilerimiz varsa arşivden dinleyebilirler. O programla ilgili bir mesaj gelmiş. İlginç olduğu için burada okumak istiyorum. Umuyorum şu anda dinleyicimiz de yine radyosunun başındadır. Şunu söylüyor dinleyicimiz. Ben bir sosyal demokrat olarak hiç ilgi duymadığım radyonuzun yani Burç FM'in radyonuzun bir programına araç sürerken denk geldim. Pedagog Adem Güneş isimli bir bey kurban kesmenin psikolojik olarak ne anlama geldiğini izah ediyordu programda. Dikkatimi dağıtmamak için aracımı sağa çektim ve tam bir saat boyunca anlattıklarını dinledim. Anlatılanlar karşısında kelimenin tam anlamıyla şoke oldum. 52 senelik hayatımda hiç kurban kesmedim ve kurban kesenleri de vahşi kişiler olarak nitelendirmiştim. ''Ancak bu program bütün düşüncelerimi değiştirdi. İlk defa bu kadar net ve anlaşılı bir yorum duydum. Teşekkür ederim size. Kurbanın insan ruhunda bu kadar önemli değişiklikler yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Galiba bundan sonra radyonuzu takip edeceğim.'' diyor dinleyicimiz. ''Efendim kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aslında sorunlarımız birbirlerimizi etiketlemiş olmamızdan kaynaklanıyor.'' Burç FM eğer bir şekliyle sizin zihninizde bir yere oturtturulmuş ve etiketlemişsek, yaftalamışsak yahut da e, bir başka radyo, bir başka televizyonu o şu anlama geliyor, oradan akacak olan bilgilerin biz önüne geçmiş oluyoruz, kendimize yazlık etmiş oluyoruz. Halbuki insanlar birbirlerini yaftalamadan, Birbirlerini etiketlemeden dinlemeleri lazım çünkü hangi bilginin hangi kaynaktan geleceğini insan çok defa kestiremiyor. Umuyorum dinleyicimiz bundan sonra sadık dinleyicilerimizden olur mesajlarını yine bekliyoruz. Efendim mesajlara devam etmeye çalışacağım yine çok hoş mesajlardan bir mesaj. Merhaba Adem Bey sizin şahsınızda Burç Radyo'yu eğitime verdiği önem ve katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de bir eğitimciyim ve hizmet verdiğim kitleye bu programı dinleme ödevi verdim. Çok teşekkür ederiz. Bu sayede gelişimimize katkı yapmış olacağız. Şimdi soruma gelince, öğrencilerin öğretmenlerini sevmesinin ve saymasının sağlanması için eğitimcilere neler düşmektedir ve bu sağladığın bu sağlandığında nelere ulaşılabileceğinden bahseder misiniz? Saygılarımızla Metin Can Demir isimli öğretmenimizden gelmiş Hocam çok teşekkür ederim böylesi bir mesaj için. Hakikaten onore etmiş oluyorsunuz. Velilerinize bu programı dinlemeyi tavsiye ederek. Şimdi mesajınıza cevap vereceğim. Ama bir dinleyicimiz hattımızda onun sorusuna bakalım. Ondan sonra size döneceğim. Efendim merhaba. E, Selamun aleyküm merhaba. Aleyküm selam. E, programlarınızı takip ediyoruz. Çok istifade ediyoruz. Bu yüzden Allah eveden razı olsun. Teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederiz. Sorularım olacaktı benim Buyur. çocuğumla ilgili. Hı hı. 11 aylık bir oğlum var. E, dönem dönem uyku sorunu yaşıyoruz. Hı hı. Sürekli uyutmada yöntem değiştiriyoruz. Ama bir süre sonra o da etkisiz oluyor. Başka bir şekilde uyutmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, şu an yine çaresiz bir durumdayız. Uyutamıyoruz bir türlü. Çok uykusu geliyor, ağlıyor, mızmızlanıyor. E, ama uyumak ister, Sürekli etrafa saldırıyor, oynamak ister gibi davranıyor. Hı. Ama uyumak da istiyor sanki. Hı hı. Şimdi... Ayamda sallıyorum olmuyor, yanına yatıyorum olmuyor, işte beşikte sallıyoruz olmuyor. Bir türlü uyutamıyorum. Ne Başka lazım? sorularım da var onları da sorabilir miyim? İsterseniz bu sorunuza cevap verelim. Şimdi çocuğu ayakta sallamak, beşikte sallamak, kucakta sallamak çocuğu sersem eder. Evet bunları Çok... zaten söylediğim için evet, yani... e, yapmak istemediğim şeyler ama çaresiz kalıyorum çocuk uyuyamıyor çünkü. Şimdi söyleyeceğim şeyleri takip etmeye çalışın lütfen. Şimdi Peki. çocuğu sersemedip uyutmak mı daha iyi yoksa sağlıklı bir zihne sahip çocuğu yetiştirmek mi daha önemli? Önemli olan çocuğunuzun sağlıklı bir zihinli olması değil mi? Evet, Şimdi tabii. şöyle düşünün hiçbir bünye yok ki uykusuzluğa tahammül edebilsin. Hele ki bu bir çocuk ise uykusuzluğa asla tahammül edemez. O takdirde şu var ki bu da ekstra bir bilgi ve hiçbir çocuk yok ki zorla uyutulma karşısında direnmesin. Çocuğu zorla uyutmaya çalıştığımızda çocuk karşımızda direnir. Halbuki biyolojik ritmi içerisine bıraktığımızda çocuk kendi o ritmi doğal ritmi içerisinde çocuk zaten uykuya doyacaktır çocuk uykuyu isteyecektir. Bir zorlama karşısında çocuklar refleks olarak tepki gösterirler. Hiçbir insan ikna olunmaktan hoşlanmaz, hele ki bu bir çocuksa. Çünkü çocuklar yetişkinlerden daha gururlu, daha onurludur. Şimdi anne babanın burada yaptığı, babaların burada yaptıkları en büyük yanlış şu oluyor. Örneğin çocuk saat 6'da uyumak istiyor. Akşam saat 6'da. Şimdi bakıyorsunuz bu saatte uyursa e gece saat 12'de tekrar kalkacak. Ya da işte şu saatte tekrar kalkacak o yüzden 6'da uyumak isteğini biz diyoruz ki birazcık daha bekletelim saat 8'de uyusun diyoruz o zaman işte gece kalkması veya işte beni birazcık daha rahat eder çocuğun tam uykusunun geldiği saatte uyutmuyoruz onu kendi uyku saatimize veya kendi düzenimize çevirmek için bir şey uygulamaya çalışıyoruz bu ise çocuktaki o ritmi bozuyor. Çocuğun doğal ritmini bozduğu için çocuk da bozulmuş olan ritmin içerisinde uykuyu ne zaman uyuyacak, ne zaman uyumayacak onu karıştırıyor. Bu takdirde de huysuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Çocuğunuzu gözlemleyin. Ne zaman uykuya ihtiyacı var ise siz de kıvrılın onunla beraber çocuğunuzla beraber uyumaya çalışın. Sizin istediğiniz saatte değil çocuğunuzun ihtiyacı olduğu saatte uykuyu e, vermeye çalışın. Şunu da görüyorum en büyük yanlışlardan bir tanesi de şimdi çocuk 1 yaşındayız 11 aylık aşağı yukarı 1 yaşında evin içerisindeki böyle neşeyi evin içerisindeki böyle aktiviteleri fark eder bu çocuk. Şimdi içeride televizyon açık içeride diyelim kardeşleri var bilmiyorum kardeşi var mı e, çocuğunuzun İçeride bir şeyler devam ediyor oturma odasında siz onu tutuyorsunuz içeriye götürüyorsunuz gel seni yatıracağım. Siz olsanız yatar mısınız? Şahsen ben olsam yatmam. Niye? İçeride babam var, içeride aktiviteler var, e, çerez var masanın üstünde, televizyon açık, içeride e, hala gün devam ediyor. Beni niye yatırıyorsun? Dolayısıyla eğer çocuğunuzun yatmasını istiyorsanız ona yatmasına uygun bir zemin hazırlamanız lazım. Televizyon açıkken çocukları yatırmak çocuklara eziyet olur. Yahut da içerideki atmosfer hala o canlılığıyla devam ederken hadi git yat demek o çocuğa karşı eziyet olur, saygısızlık olur. O takdirde siz içerideki atmosferi yavaşça söndüreceksiniz. Çocuğunuzun uykusunun geldiğinde hissettiğiniz an o sırada yatırmaya çalışacaksınız. Bilemiyorum hatta mısınız ama hattan düştü galiba dinleyicimiz. Efendim diğer sorularınız da var ise telefon numaramızı veriyoruz. 0-216-524-93-93 numaralı telefondayız. Biraz önceki dinleyicimizin. Ee, Öğretmenimizin e, e, sorusunu cevaplandırmaya çalışayım. Öğretmenlerin, öğrencilerin öğretmenlerini sevmesi ve saymasını sağlamak için eğitimcilere neler düşmektedir diyor. Öylesi ciddi bir yara yaparmak basıyor ki ben bunu şu önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde nasıl anlatırım Metin Bey bilemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Eğitimin birinci adımı. Birinci adımı bu adım geçilmeden diğer adımlara gelinemez. Öğrencinin, öğrenenin öğreticiyi sevmesi ve kabullenebilmesidir. Dolayısıyla eğer öğretmen kendisini e, sevmeyen veya sevdiğini hissetmeyen bir grubun karşısında bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa yazıktır o çocuklara. Öğretmenliğin ilk adımı kendisini sevdirebilmektir. Sevdirerek onların vicdan kapısını kabullenebilme kapısını açacak zihin kapıları sevgiyle açılacak sevildiği zaman açılır çocuklar ondan sonra o yumuşacık zemin üzerinde öğreticilik başlar hattımızda bir dinleyicimiz var bu mesaja devam ediyorum ama dinleyicimiz düşmüş evet birinci aşama öğrencinin öğreticiyi sevmesidir e peki bunu nasıl sağlayabiliriz bir kişinin bir başkasını sevebilmesinin temel şartı da şudur. Büyüklük duygusu içerisinde olunan birisi sevilmez. Yani çocuklara büyüklük duygusuyla, büyüklük ruhu ile yaklaşır isek, öğretmenliğin o verdiği statü ile, yetişkinliğin vermiş olduğu o statü ile, büyüklük duygusu ve gururu ile çocukların karşısına geçmiş isek, o takdirde öğrencilerin öğrenme kapılarının kapalı olduğundan ve bizi sevme reflekslerinin ölü olduğundan emin olabilirsiniz. Evet çocuklar karşımızda sıralara oturmuş olarak böyle gözleri açık olarak bizi dört gözle dinliyor olabilir ama büyüklük ruhuyla karşıda duran bir öğretmeni çocuklar sevmez. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Alo, günler. Merhabalar iyi günler efendim. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Benim dört yaşında bir kızım var ve aynı zamanda iki buçuk yaşında bir kızım var. Ee, küçük kızım, büyük kızımı çok zorluyor, kıskanıyor, üzüyor. Hı hı. Büyük kızımı da hani, mümkün mertebe bu konuda e, bitmeye çalışıyorum ama bu konuda daha farklı neler yapabilirim. Şimdi büyük kızınız kendisinin abla olduğunun bilincinde mi? Evet biliyor ve hani bronz üstlenmiş durumda. Peki, peki küçük kızınıza da ablasının abla olduğuyla alakalı o statüyü vermiş misiniz? Verdim ama şu an kızımın küçük kızımın hani ben nasıl diyeyim ben dönemi her şey benim olsun istiyor. Tamam. Oraya biraz sonra değinecektim ben ama buradaki önemli olan şey şu. İki kızınız da karşınıza geldi. Diyelim ki birbirleriyle yaramazlık yaparken şımardılar ve ikisine de soruyorsunuz. Şimdi hı hı. buradaki davranışınız nasıl oluyor? İkisine eşit mi davranmaya çalışıyorsunuz? Evet, e, Asla olmaz. Mesela, Hayır, olur mu Yani nasıl? şöyle hani şöyle yapıyorum ben. E, karşıma mesela kavga ettiklerinde karşıma alıyorum. Kızım bu senin ablan. Üzmemen gerekiyor. Aynı yerde da... suçluyse ablası suçluysa hani e, nasıl diyeyim o suçluluğuyla alakalı hani yapmaması gerektiğini özür dilemesi gerektiğini hani bunları izah etmekte çalışıyorum <gülüyor> Şimdi bu, Ama e, problem şu şuradan kaynaklanıyor mesela Küçük kızım diyelim ki oyun oynarlarken her şey benim olsun istiyor. Hı -hı. Her bütün oyuncakları toplayıp alıyor Hı -hı. ve e, ablasına hiçbir şey bırakmıyor ve ablası da o kadar çok üzülüyor ki bu duruma hani Hı -hı. veriyor, veriyor, veriyor ama bir yere kadar veriyor o da nihayetinde Hı -hı. Ve en sonunda hani e, almak istediğinde küçük kızım e, artık bu sefer ona karşı hani daha kötü davranmaya başlıyor tamam. ve e, çok ya, üzülüyor kızım da. yani dün akşam mesela e, o kadar üzüldü ki neden hep kardeşim beni üzüyor artık ben onu sevmiyorum hani anladım. bir şekilde davranmaya başladı. Şimdi eğer sorununuz minik ergenlikten kaynaklanan, kaynaklanan yani o ben merkezcilikten kaynaklanan evet. bir sorun ise o takdirde küçük kızınızın o inatçılığını yenebilmeniz lazım yani oyuncağını aldığı zaman ağlıyor örneğin. Evet çok ağlıyor. İstediği kadar ağlayabilir o Hı. gözyaşları gerçek gözyaşları değildir. Yani Ama çocuk... inanın o yaşları o kadar uzun sürüyor ki. Uzun Saatler sürebilir, sürebilir, sürebilir, sürebilir. Yani çocuk orada iktidar mücadelesi yapıyor. Benim dediğim olacak Hı. mücadelesi yapıyor. Eğer siz onun o duygu sömürülerine cevap verirseniz, tamam kızım yenildim gel ne istiyorsan ben sana vereyim derseniz, bir Hı -hı. sonraki belayı hazırlamış olursunuz. Bir sonraki ağıtlar iki saat değil bu sefer üç saat sürecek. Hı -hı. Anne olarak şuna dikkat etmek lazım. Çocuğumun... Duygusal ihtiyaçlarından kaynaklanan ağlamalarına dikkat etmeniz lazım. Örneğin sevgiye ihtiyacı var. Örneğin ilgiye ihtiyacı var. Örneğin oyuna ihtiyacı var. Akşam korkmuş korkudan dolayı ağlıyor. Bu kısımda çocuğunuzu asla ağlatmayın. Asla. Neye ihtiyacı varsa hemen kendinizi o çocuğunuza verin. Ama eğer evin içerisinde terör estirmek için ağlıyor, ablasını incitmek için ağlıyorsa, kızım e, içeride ağlasan aslında daha güzel olur. Ben şu anda ablanla konuşacağım, ablanla konuşuyorum. İstediği kadar çırpınsın, kendisini yerlere atsın. Hiç asla ve hiç asla e, tavrınızı değiştirmeyin. Yenilirseniz bir sonraki yenilginin de zeminini hazırlamış olursunuz. Büyük kızımla alakalı ona da vakit ayırmaya çalışıyorum. İkisi de küçük oldukları için aynı zamanda e, ben de çok zorlanıyorum. Hani ikisine ayrı ayrı vakit ayırmada. Hani e, üzülmemesi için dengeyi de nasıl sağlayabilirim? Bu son sorum. Çok vaktiniz aldım. Özür diliyorum. Estağfurullah. Hani i̇kisini de hani e, gerçekten yaşları çok küçük olduğu için hani ikisi de sevgiye muhtaç durumdalar. Daha Şimdi çok ihtiyaçları var ama zamanınızı parçalayın. Yani zamanınızda diyelim ki çocuklarınızla birlikte olduğunuz zaman dilimi en, e, diyelim akşam 6 ile 8 arasındaysa yoğunluklu olarak birlikte olduğunuz bu zaman dilimi içerisinde hangi saatte kiminle birlikte olacağınızı mutlaka çocuklarınızla bilsin siz de o saate uygulayın. Benim uyguladığım bir usul var. Çocuklarım üzerinde o çok başarılı oldu. Ben de çok e, tavsiye ediyorum. Örneğin büyük saat 12'ye geldiğinde yani Yelkoğan 12'ye geldiğinde e, küçük oğlumla ilgileniyorum. Büyük saat 6'ya geldiği sırada büyük oğlu, küçük oğlum yanıma geliyor. Yani ve birbirlerini de şey olarak görmüyorlar. Öyle adaletli davranmaya çalışıyorum ki vakti gelen hemen geliyor yanıma oyununu oynuyor. Diğeri kendi başına gidiyor oyun oynuyor. Burada önemli olan şey net olabilmesi çocuklar sizin anne babanızın. Diyelim hı hı. ki sizin büyükle ilgilendiğiniz an küçük hala çok ilgi istiyor. Aslında evet. ilgiden dolayı değil de. İlgiden dolayı değil de diyelim kıskançlıktan dolayı eğer yapıyor ise bırakın istediği kadar ağlayabilir. İstediği kadar ağlayabilir. Burada Hı -hı. iktidarı siz teslim ederseniz yarın o başınıza dert olur. Burada tamam. gücünüzü göstermeniz lazım ama şu da çok önemli İnşallah. duygularını yıpratmamanız lazım. Onu da programlarımızı dinledikçe nasıl olacağını da göreceksinizdir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Çok İyi, teşekkürler. İyi günler. Evet öğretmenimizin mesajına bu arada yeniden dönelim. Ne dedik? Büyüklük duygusuyla öğretmenlik yapılamaz. Çocuklar büyüklük duygusuyla karşında, karşısında duran kişiden evet bir şeyler öğrenebilir ama bu geçici hafızaya kaydederler. Sindirilmiş hafızanın içerisine çocuk bir bilgiyi kaydedebilmesi için karşısındaki kişiyi kabullenebilmesi ve sevebilmesi lazımdır. Hemen ana başlıklarıyla söyleyeyim hocamızın. E, cevabını çünkü madem ki bir grup oluşturdular onlarla beraber dinliyorlar şimdi öğretmenliğin birinci şartı ikinci üçüncü şartlarından bir tanesi de hissedebilmesidir her çocuğu hissedebilmesidir Ahmet en arka tarafa oturmuş, Mehmet ön tarafta ha bire böyle elini kaldırıyor, bağırıyor, bir şey anlatmaya çalışıyor, kendini sergilemeye çalışıyor. Ama arkadaki çocuğu eğer hissedemiyor iseniz ve kontrol çocukların elinde ise sizden çıkmış ise yine öğreticilikte evet ön taraftakilere karşı başarılı olursunuz ama arka taraftaki öğrenciler sizden alacaklarını alamaz. O alamayan öğrenciler de yarın sizin için sıkıntı olur. Bir şey daha söyleyeyim maalesef ama maalesef en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi sınıf içerisindeki en başarılı öğrenciye öğretmenler odaklanıyor. Aman ya Rabbim nasıl olur böyle bir şey öğrenciler arasında ayrımcılık yapıyor. Ahmet ikide bir elini kaldırıyor söyle Ahmet sınıf duysun bakayım seni Ahmet söylüyor patır patır patır böyle bir şey olabilir mi Mehmet'in ruhu hiç mi düşünülmez? Mehmet o sırada algılama gücü belki Ahmet kadar olmayabilir ama böylesi bir ortama neden Mehmet de cezalandırılarak sokulur? Halbuki çocuklar sınıfın içerisinde öğretmen tarafından kendilerine öyle adilane yaklaştığını hissetmesi lazım ki... ...çok bilen öğrenci bile öğretmenin adil tutumundan kendisine bulaştığını hissettirebilmek için bir gün elini kaldırmaması lazım... Öğretmen sorduğunda Ahmetciğim sen niye elini kaldırmıyorsun dediğinde işte arkadaşların birazcık da cevap versin diyebilecek ruhta öğrenciler yetiştirmek lazım. Yoksa maalesef gördüğüm şey öğretmen çok e, öğretmenler. Çok başarılı öğrencilerle daha çok içli dışlı oluyorlar. Çok akıllı, uslu duran öğrencilerle daha içli dışlı oluyorlar. Bu ise diğer öğrenciler için gelecek adına oldukça tehlikeli bir şeydir. Sevgisizlikte yoksun bırakılmış, ilgisizlikte yoksun bırakılmış arka taraftaki öğrenciler, o öğretmen içinde, o okul içinde, sonra hayata atılacakları o toplum içinde ciddi derecede sorundur. Koşullu bir sevgiyle çocukları ne olur şartlandırmayalım sen başarılı olur isen seni severim duygusunu hissini öğretmenler çocuklara vermesin eve gidiyor çocuk Ayşe eve gidiyor. Annesine anlatıyor öğretmenim diyor hep diyor Fatma'ya söz veriyor diyor Fatma hep başarılı anne de diyor ki kızım sen de başarılı olsan sana da şey yapar öğretmen sana da söz verir hadi bak onun için dersine iyi çalış böyle bir terbiye böyle bir eğitim yok çocuğu şartlandırarak senin sevilebilmen için çarpım tablonu ezberlemen lazım öğretmenin seni sevebilmesi için derslerini iyi yapman lazım çocuğa sahte bir benliğin içerisine sokar. Hayır, çocuk olduğu gibi kabul edilen bir ortamda çiçek gibi açar. Kendisini olduğu gibi kabul etmiş bir öğretmenin karşısında çocuk kendini sergiler. Olabilir, bir çocuğun gelişim seviyesi, zihni performansı diğer çocuktan daha öncedir, birisi birazcık daha geridedir. Ama eğer çocuklara olduğu gibi onları kabul ettiğinizi hissettirirseniz, geride olan çocuk da mutlak surette diğer çocuklara yetişecektir. Son dört dakikamız kaldı. Bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum öğretmenlere. Maria Montessori ismini mutlaka öğretmen arkadaşlarımız duymuşlardır. Eğitimde bir reform yapan, eğitimde bir çığır açan ve Nobel Barış Ödülüne 1900'lü yıllarda aday gösterilen bir hanımefendi. İtalyan bir profesör. İtalyan profesör e, Maria Montessori kendisinin geliştirdiği insana insan gibi değer verip, ...çocuğu olduğu gibi kabul ettirilen bir eğitim sistemini ortaya koydu. Montessori eğitim sistemini. Montessori eğitim sistemini ilk ortaya çıkardığında kiminle denedi bunu biliyor musunuz? Zihinsel engelli çocuklarla denedi. Bir grup zihinsel engelli çocukların yanına gitti, onlara kendini sevgiyle kabul ettirdi. Koşulsuz bir sevgiyle ama. Sen şunu yaparsan ki sevgiyle değil. Ve her çocuğun öğrenme hızına göre onların yanında bulunduğu ilgiyle bulunduğu ve kendi geliştirdiği o yöntem ile zihinsel engelli çocukları hazırladı. Daha sonra zihinsel engelli çocukları ülkesel çapta yapılmış olan bugünkü ÖSS sınavı gibi bir sınava soktu. Hiç haber vermeden diğer çocuklar sınava girmişken zihinsel engelli çocukları sınava soktu. Ve zihinsel engelli çocuklar o sınavda gösterdikleri başarıyla hayretler içerisinde bıraktı. Anne babalar şok geçirdiler. Kendi çocukları zihinsel engelli iken ÖSS sınavlarında, üniversite sınavında başarı elde ettiler. Yani çocukların eğer azıcık olabilir ki birazcık biri geriden gidiyor, birazcık belki biri ileriden gidiyor. İleride giden çocuğu teşvik ederek, onu örnek göstererek... Öbür çocukları ezerek bir başarı sağlayacağını düşünüyorsa bir öğretmen çok çok yanlış ediyor çok çok yanlış ediyor belki en öndeki o başarılı öğrenci alkışlanabilir efendime söyleyeyim buna biz reprezentatif başarı diyoruz. Salonlara çıktığında koca koca insanlar o çocuğu tek başına alkışlayabilir. O alkışlandıkça o çocuk sınıfın içerisindeki 30 çocuk, 39 tane çocuk, 30 tane çocuk var ise onun arkadaşları eğer eziliyor ise bu öğretmen hiç de öyle başarılı bir iş yaptığını düşünmesin. O öğrenciyle övünürken diğer çocuklar başlarını eğer omuzlarının içerisine gömüyorlar ve tıpır tıpır gözlerinden yaş. Akıyor ise bu çocuğun yanına gidip sen de yapsaydın ama sen de başarılı olurdun demek ikinci bir vicdansızlıktır. Evet saatlerimiz 12'ye yaklaştı ve programımız da bitmek üzere. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Efendim gönderdiğiniz mesajları ve göndereceğiniz mesajları yarın saat 11 ile 12 arasında Burç FM'de e, cevaplarını dinleyebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın diyorum.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 yaş gönderebilirsiniz. Çocuk yet geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi.